Ertesi günün akşamı yine kulüpte toplanmıştık. John Carrington gözleri parlayarak heyecanla içeri girdi. Söyle, beyler, beyler! Hepinizi düğünüme davet ediyorum. Duyuyor musunuz? Ben ah. evleniyorum! Hey, hey, hey, Evleniyor Ciddi olamazsın. <gülüyor> Kim bu şanslı kız? Gün <gülüyor> ne zaman? Evet, <gülüyor> i̇zin verin de önce şu tipomu yakayım. <gülüyor> Barmen, herkese benden içki ver. <gülüyor> pol, pol ne kadar mutluyum bir bilsen. Şaka ediyorsun herhalde John. Sizleri umutsuz aşkınızdan mahrum edeceğim için üzgünüm baylar... ...ama bayan Forster'la Eylül'de evleniyorum. Aa, şey. Olamaz. Şey Olamaz. Şey Olamaz. Yine reddedildi, ne yaptı karıştı. Olacağı <gülüyor> buydu Coğum. zaten. John, evet, kulaklarıma inanamıyorum. <gülüyor> İnanman gerek Paul. Biliyor musun, dünyanın en şanslı adamıyım. <gülüyor> baylar, baylar. Sanırım söyledikleri doğru. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Çünkü Carrington sonunda buranın... En güzel kızını büyülemiş bulunuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl bir büyük uydurun, John? Bize de öğretsene. <Gülüyor> Yaklaşan evlilik, akşamüstü çaylarının ve kulüpteki toplantıların en önemli konusu olmuştu. Hep aynı soru soruluyordum.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 May... ...sevgilim May... ...eğer beni çağırırsan... ...inanıyorum ki ölümden sonra bile sana gelebilirim. Düğün Eylül başında olacaktı. O tarihten iki gün önce işim icabı... ...yakın bir kente bir günlüğüne gitmem gerekiyordum. İstasyonda treni beklerken... ...John May'in birbirlerine sevgi dolu bakışlarla vedalaştığını gördüm. Ve John... ...benimle aynı trene de Paul, şansa bak ki birlikteyiz. Bense bunun sıkıcı bir yolculuk olacağını düşünüyordum. <gülüyor> Düğün arifesinde nereye böyle John? Bir Hintli dostuna ağır hasta olduğunu duydum. Ölüm de şeyindeymiş, onu görmem gerek. Yolda uzak değiliz zaten. Gitme John, lütfen. Git Merak etme May. Düğünümüze iki gün kala hiçbir şeyin beni yolumdan alıkoyamayacağını biliyorsun. En geç yarın öğleyim burada olacağım. Hadi May, gülümse biraz. Korkuyorum canım, Korkuyorum. Sana dönmemi hiçbir şey engelleyemez. Hiçbir şey. Ben de korkuyorum ama neden?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 Ne aksilik ne aksilik Ya tren gecikirse Hiç bu kadar ucu ucuna evlenildiğini de duymadım doğrusu Helen lütfen ikide bir de kesip durma çocuğun sözünü ee, Ya sonra Paul sonra ne oldu Saat iki buçukta istasyondaydım John'a ben de çok kızmıştım Üzerinde seyahatin tozu toprağı ile soluk soluğa gelecek Ve May'in elini tutacak da onunla evlenecektir Çoğumuz o eli tutabilmek için hayatımızın en güzel yıllarını feda edebilirdik. Yetişebildi mi bari? John Carrington üç treninde yoktu. Oo. Ama bu kadarı Aa. da fazla doğrusu. Ah, savallı May. Savaldı kızcağız. Arabacıya kiliseye sürmesini söyledim. Yol boyunca öfkemin yerini endişe almaya başlamıştı. John'un May'i aldatabileceği hiç aklıma gelmiyordum. Sözüne sadık bir insandı. E o halde...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 Bence o bir hayalete benziyordu. <gülüyor> Bay, özür dilerim. Artık içeri girmem gerek. E, gerek kalmadı efendim. Sanırım tören bitti, dışarı çıkıyorlar. İşte gelinin babası Bay Forster. Bakın bize doğru geliyor efendim. Ol, ol.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 Gelin arabasına biniyorlar. Lütfen pol. Sen de benimle arabaya gel. Geliyorum. Geliyorum Bay Forster. Sana ne oldu John? Arabacı. Bay Kermit'in evine süreceksin. Hızlı ama çok hızlı süreceksin. Bu yaptığınız doğru mu Bay Forster?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 Hayır iyiyim. Merak etmeyin. May'in başucunda Bay Foster ile ne yapacağımızı bilemez bir halde... ...öylece kalmıştık. O sırada postacı bir telgraf getirdi. Bay Foster benim okumamı rica etti. Özür dilerim. Ama o anı yaşıyor gibiyim. Şu Konya iç. Sanırım iyi gelecek. Oh. Şimdi daha iyiyim.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 Kansız bir gün desene. Ah, üstelik yolumu da yitirdim. Karım merakla yolumu gözlüyor olmalı. Hmm, nerede kendisi? Ah, Duvalding'de. Duvalding, ha? <gülüyor> Tatil için geldiyseniz... ...iyi yer seçmişsiniz doğrusu. <gülüyor> Balayına geldik. Evliliğimizin ilk kışını ...bu şirin dağ köyünde geçirmeyi düşündük. Ama... ...biraz fazla uzaklaşmışsın Duvalding'den. <gülüyor>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 Sürücü tam önümde dizginleri çekerek arabayı durdurdu. Buralarda donup kalmak istemiyorsan acele et genç adam. Ah sağ olun. Ah, duval dinga e değil mi? Duval mi? Hı <gülüyor> Duval ding mi öyle mi? <gülüyor> acele et Delikanlı. Tamam, tamam. Ah biliyorum tamam. Ah. Demek Duvolding'e de gitmek istiyorsunuz. Evet. <gülüyor> Arabanın içindeki bu... <gülüyor> ...küf kokusu sizi rahatsız etmiyor mu? <gülüyor> Çok ağır bir koku bu. Ama siz seçiminizi yaptınız öyle değil mi? Yolda kalıp sabaha kadar temiz havayı soluyabilirdiniz beka. <gülüyor> Yok canım öyle demek istemedim tabii. Ee, siz de mi Duvolding'e gidiyorsunuz?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 ...neler görüyorsun? Aman Tanrım... ...bu gördüklerimi nasıl anlatabileceğim? Yüzlerinizde bu ölüm solukluğu... ...saçlarınızda limeliyemem olmuş elbiselerinizde... ...fürümeye yüz tutmuş ellerinizde bulandığınız bu toprak... ...ve gözlerinizde şimdi fark edebildiğim bu bakışlar... ...bu tonuk bakışlar... Allah'ım! Allah'ım! Neden açılmıyor bu kapı? Neden açılmıyor? İşte kapıya geldik. Kaaaa! Ertesi sabah derin bir uykudan uyanıp... ...karımı başucumda gördüğümde... ...aradan yıllar geçmiş gibiydim. Jülin'in anlattığına göre...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 Ve siz bye bye. Düşlerimizin yalnızca uykularımızda kalması gerektiğini lütfen unutmayın. E ee, Dün geceden bu yana bir karar verebildin mi bari baba? gazete <Gülüyor> no. Gazetede önemli bir şeyler yakalamış gibisin. Gazete bizim elimize geçene kadar olup biten önemini yitiriyor aslında. E, Politreni trene yetiştirebildin mi bu sabah hurlür?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 Belki 200 pound'lu bir çanta içinde yukarıda yatağınızın ortasında bulursunuz. <gülüyor> Belli mi olur. Gevezet çocuk. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Annen haklı Herbert. Artık yatsak iyi olacak. İyi geceler. Günaydın.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 Lütfen, lütfen bu tazminatın miktarı nedir? Söyleyin bana. Söylediğim gibi efendim. Hiçbir rakam her birinin yokluğunu telafi etmeyecektir. Bunu biliyoruz. Kaç para vereceksiniz? Söylesene be adam, söylesene. Şey, 200 part.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 Yalnızca bir dilekte bulundum, biliyorsun. Yetmedi mi? Yetmedi Bay White, yetmedi. İki yüz poundun olsun istedin, oldu. Fabrika sana iki yüz pound verecek. Ama ne karşılığında? Oğlunun ölümü karşılığında, öyle değil mi? Katil, katilsin sen. bir senin yüzünden öldü. Aman tanrım, sen çıldırmışsın Helen, neler söylüyorsun? Ben ne söylediğimi biliyorum. Seni ihtiyar bunak. Çabuk in aşağı ve uğursuz şeyi al. Ve oğlumun tekrar hayata dönmesini dile. Pelin. Pelin kendine gel. Ne olur. <gülüyor> şimdi şimdi söyle bana. Buna gerçekten inanıyor musun? Yani... Herbert'ın ölümünün benim dileğimle ilişkisi var mı? Bu soruyu neden kendine sormuyorsun? Sormuyor muyum sanıyorsun? Ve her soruşumda biraz daha yıkılmıyor muyum sanki?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 Ama olamaz. Kapıda kimse yok. Hiç kimse. Jacob's Edwards Nesbit'in yazdığı, Mehmet Dinçer'in çevirerek radyoya uyarladığı Kış Hikayeleri adlı oyunumuzu dinlediniz.